Bilâhi înna Şeytanî râjîm. ve nistâ'înu, ve nistâfîru, ve nauzû bilâhi min ve min syyatî amalîna. Men yehtehillâh, ve men yudlil fala hadîla. Ve ıshâdû lâ Ve ve ve ve şerrel umuri ve külle muhtesetin bid'â ve külle bid'atın dalale ve külle zalâletin finnâr. Evet, hadis derslerimizde, hadis usulünde konumuz bugün hasen hadisler. Hasen hadis neye denir? Hasen kelimesi lügatte güzel, hoş anlamlarına gelir. Hasen hadis ile belli özellikleri taşıyan bir Hadis çeşidi kastedilir. Bunun tarifi hakkında alimler değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Fakat alimlerin Cumhuru tarafından, çoğunluğu tarafından kabul edilen tarifi şu şekilde. Adalet şartını haiz olmakla beraber, yani adil olmakla beraber, zapt yönünden, hafıza yönünden, sahih hadis ravilerinin derecesine ulaşamayan kimselerin kesiksiz isnatla rivayet ettikleri, Şaz ve illetten uzak hadislere hasen hadisleri denir. Bu tarife göre hasen hadisleri de sayı sahih hadisler gibidir ve 1- Adalet şartına hais râviler tarafından rivayet edilmiştir. Birinci şart bu. 2- isnadı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a varıncaya kadar kesiksizdir, kesintisizdir. 3- Güvenilir râvilerin hadisine aykırı düşmez. Yani şaz değildir. Yani burada kastedilen kendilerinden daha güvenilir ravinin hadisine aykırı düşmez. 4. Hadisin sıhhatini tehlikeye düşürecek illeti yani gizli bir kusuru yoktur. Hasen hadisin bu şartları taşıması gerekir. Yazdınız değil mi bunu? 1. Adalet şartını haiz raviler tarafından rivayet edilmesi. Dikkat edilirse Hasen hadisin bu özellikleri sahih hadisin özelliklerine benzer. Bununla beraber sahih hadis ile hasen hadis arasında küçük bir fark vardır. O da ravilerinin zapt yönünden yani ezber gücü yönünden sahih hadis ravileri derecesine çıkamamış olmasıdır. Hasen hadisi sahihten ayıran bu, bu fark küçük bir farktır aslında. Hasen hadisin ravisi adalet yönünden sıha ve güvenilir olduğu halde zapt bakımından kusurludur. Hafıza kusuru vardır. Hem adalet hem de zapt yönden güvenilir olsaydı hadisi sahih sayılacaktı. Ravinin zapt kusurludur ki hadisin sahih derecesinden bir derece düşerek hasen olmasına, olmasına sebep olmuştur. Buna bir örnek vermek gerekirse bunder Yahya bin Said el-Kadda'ndan o Behz bin hakimden, o babasından, o da dedesinden diyerek rivayet ediyor. Demiştir ki, Ey Allah'ın Resulü dedim, kim göstereceğim saygıya daha layıktır. Annen buyurdu. Sonra kim dedim? Annendir dedi. Sonra kim gelir dedim? Yine annendir buyurdu. Daha sonra kim dedim? Sonra baban, sonra da derece derece akrabalarındır. Tirmizi'nin Sünen'de rivayet ettiği bu hadis ona göre hasendir. Çünkü hadisin ravilerinden Behz bin Hakim, hadis alimlerine göre güvenilir olmasına rağmen, sıkı olmasına rağmen hıfzı bakımından tenkit edilmiştir. Bu yüzden hadis sahih derecesine çıkamamıştır. Başka bir kusuru bulunmayan bu hadis sırf bir ravisinin hafıza kusuru yüzünden hasen olmuştur. Hasen hadislerde ikiye ayrılır. Sayı hadislerde olduğu gibi kendiliğinden hasen yani hasenli zatihi olan hadisler ve başkası sebebiyle hasen yani hasenli gayrihi olan hadisler. Hasenli zatihi tarifini verdiğimiz hasen hadistir. Hasenli gayrihi ise aslında irsal, tedlis, Cehaletür ravi yani ravinin bilinmemesi gibi bir kusur veya isnadında mestur yani durumu kapalı mütem, müphem bir kişi bulunması sebebiyle zayıf olduğu halde güvenilir bir ravinin rivayetiyle desteklenip hasen derecesine çıkan hadistir. Bu destek rivayete daha önce de gördüğümüz gibi adit denilir. Destek rivayeti adit. Şimdi bunu misallerle görelim. Beni Fezare kabilesinden bir kadın bir çift pabuç karşılığında, yani mehür olarak bir çift pabuç karşılığı evlenmişti. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadına kendini ve varlığını bir çift pabuç karşında vermeye razı oldun mu diye sordu. Kadın evet razı oldum dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu evliliğe izin verdi. Bunu e, yine Tirmizi Süneninde rivayet etmiş ve Rivayetin arkasından şunları söylüyor. Bu konuda Ömer, Ebu Hureyre, Ayşe ve öteki bazı sabilerin rivayetleri vardır. Allah hepsinden razı olsun. Suyti ise aynı hadisi şöyle eleştirmiştir. Asım bin Ubeydillah Su'ul Hıfz yani kötü ezberlemesi dolayısıyla zayıf bir ravidir. Başka tarihlerden de rivayet edildiği için Tirmizi bu hadisi Hasen saymıştır. Yani rivayet yolları kuvvetlenerek. Hasen derecesinden çıkmıştır. Tedlis yani şeyhini gizleyip başkasından rivayet ediyormuş gibi görünmek sebebiyle zayıf sayıldığı halde başka bir rivayetin desteklemesiyle hasen sayılan hadise örnek olarak da Tirmizi'nin Huşeym'den rivayet ettiği şu hadisi görelim. Berabin Azib radıyallahu anh'ten merfu olarak yani Nebi Aleyhissalatu sözü olarak rivayet edilmiştir. Cuma günü yıkanmaları Müslümanlara Müslümanların hakkıdır. Bu hadisin ravilerinde Hüseyin müdelis bir ravidir. Yani tedlis yapan bir ravidir. Ancak Tirmizi'ye göre hadisin başka güvenilir raviler tarafından rivayet edilmiş mutabi'i vardır. Yani bu da mutabi de e, destek olması. Başka rivayetle e, destek olması. Ayrıca metnini kuvvetlendirecek başka sahiblerin şahit rivayetleri de mevcuttur. Bu sebepler dolayısıyla Tirmizi bu hadise Hasen demiştir. Her iki çeşidiyle de hasen hadisler bütün fıkıh alimlerine göre hüküm çıkarma ve amel etme konusunda sahih hadisler gibidir. Bir derece aşağı bile olsa hasen hadis hüküm çıkarma konusunda sahihle birdir. Bu yüzden Hakimen Nisaburi ve İbn-i gibi bazı muhadisler hasen hadisleri sahih hadisler arasında sayarlar. Ancak aralarında tearuz olursa yani aralarında bir çelişki olursa sahih hadisler tercih edilir. Yani hasen hadisle sahih hadis... Çelişirse, elbette sayı hadis alınır. O hasen, yani isnadı itibariyle gönülte hasen olan hadise şaz denilir. Bu kaydeden hareket ederek hasen hadislerin kuvvet bakımından sahihten aşağı olduğu konusunda bütün madislerin ittifakı vardır. Şimdi hasen hadislerle ilgili bazı kaydeler var. Tirmizi'nin süneninde Riyazus Salih'in tergip ve terhip gibi bazı hadis eserlerinde sahih ve hasen terimlerinin gerek metin gerekse senet için bazen bir arada kullanıldığı görülür. Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Bir hadis veya senet hem sahih hem hasen nasıl olabilir? Birbirinden farklı bu iki terim birbirinden farklı iki özelliğe delalet ettiği halde nasıl olur da bir şey için beraberce kullanılabilir? Bu soruya cevap olarak sahih ve hasen terimleri bir arada kullanıldığında ne manalar ifade ettiğini kısaca anlatmakta fayda var. Önce şurasını belirtmek gerekir. Eğer sahih veya hasen terimleri özellikle senet için kullanılmışsa, yani isnadı için kullanılmışsa, yalnızca senedin sahih veya hasen olduğunu gösterir. Bu itibarla bir muhaddis Haza hadisun sahihul isnat Bu isnadı sahih bir hadistir. Veya Hadisun hasenul isnad ''İsnadı hasen bir hadistir derse bu ifade sadece isnada aittir ve hiçbir zaman metnin sahih ya da hasen olmasını gerektirmez. Ama metne mi isnada mı ait olduğu belirtilmeden söylenen haza hadisun sahih bu sahih bir hadistir veya hadisun hasenun hasen bir hadistir gibi bir hüküm hem senede hem de metne aittir. Yani mutlak olarak kullanılmışsa yani bakın isnat demiyor, bu hadis diyor. Bu mutlak olarak söylenmişse hem senedi hem de metni kapsar bu ifade. O halde metin veya senetten biri ayrıca kastedilmeden verilen sahih veya hasen hükmü hadisin metin ve senet olmak üzere her iki yönden de sahih veya hasen olduğunu gösterir. Hâzâ hadisun sahihun hasenun. Bu sahih, hasen bir hadistir gibi bir ifadeyle iki terim bir arada kullanıldığında ise şu anlama gelir. Bunu Tirmizli'nin sünnetinde sıkça görürsünüz. Eğer hadisin bir tek isnadı varsa bu ifade hadis hakkında kesin karar verilemediğini gösterir. Hadisin tek bir isnadı zikrediliyorsa. Bu durumda sahihun ev hasenun ya sahihtir ya da hasendir anlamına gelir. Tereddüt harfi olan ev kaldırılarak böyle denilmiştir hasfedilmiştir yani. Söz konusu şartları taşıyan bir hadis yalnızca sahih denilene nispetle daha aşağı derecededir. Çünkü hakkında kesin hüküm verilen bir şey tereddütle hüküm verilenden daha kuvvetlidir. Aksine tereddütle verilen hüküm kesin hükme nispeten daha zayıftır. Hakkında iki hüküm bir arada verilen hadisin isnadı tek değilse bu halde sahihun hasenun deyimi hadisin isnatlarının bazısının sahih vasında hasen olduğunu gösterir. Yani aynı hadisin birden fazla isnadı varsa, birden fazla isnadı varsa ve sahihun hasenun gibi e, hüküm veriliyorsa isnadlardan e, birisi kastedilir. Biri sahih, biri hasen diye kastedilir. Bu takdirde iki vasıf taşıyan bir hadis yalnızca sahihun denilene nispetle daha yüksek bir derecededir. Çünkü isnadın çokluğu hadisi kuvvetlendirir birden fazla tarik varsa ve buna sahihun hasenun denilmişse. Bunu Nuhbetül Fikir şehrinde İbn Hacer Askalani açıklar. Hasen hadisler daha çok Tirmizi, Ebu Davud, Darekutni ve Nesai'nin sünenlerinde bulunur. İmam Bağavi, Allah rahmet eylesin, Mesabihu's-Sunne adlı eserinde belli konulardaki hadisleri sıhâh yani sahih hadisler ve hisan hasen hadisler başlar altında verir. Hisan başlığı altında verilen hadisler hakkında hasen hükmü verilen hadislerdir. Genellikle Tirmizi, Ebu Daud ve Nesai'nin eserlerinden nakledilmiştir bu hadisler. Sahih ve hasen hadisler için kullanılan diğer terimlere gelince hadis ilmi bir ıstılah, bir terim ilmidir. Bu yüzden sahih ve hasen hadisler yerine bazen şu terimlerin kullanıldığı da olur. Ceyyit. Ceyyit sahih anlamındadır, sahihin karşılığıdır. <gülüyor> bu manada Tirmizi'nin sünnende hazza hadisun ceyyidun Hasanun ifadesine rastlanır sıkça. İmam Ahmed bin Hanbel'in Esanit yani isnatların en sahih tabiri de yani en ceyide tabiri de yine aynı anlamdadır. Yine kavi bu da sahih karşılığıdır. Sahih anlamındadır. Bu hadis kavidir, kuvvetlidir denildiği zaman bununla sahih kastedilir. Salih Sahih ve hasen hadisler için kullanılır. Bunu daha çok Ebu Davud kullanır. Zehebi kullanır. Bu hadis salihtir der. Yani e, sahih hadis içinde, hasen hadis içinde kullanılır salih tabiri. Daha çok hüccet olmaya elverişli hadisleri gösteren ortak bir tabirdir bu. Maruf münkerin karşılığıdır. E, münker rivayetler eğer Biraz sonra zayıf hadislerinin bölümlerinde göreceğim üzere Münker demek zayıf bir ravinin güvenilir bir raviye muhalif rivayette bulunmasıdır. Muhalif rivayet münker olarak değerlendirilir. Sayı olanına ise güvenilirinkine ise mahfuz denilir. Yine şahızın karşılığı olanı da mahfuz denilir. Ee, estağfurullah münkerin karşılığına maruf denilir. Ee, şahızın karşılığına mahfuz denilir. Mücevvet ve sabit, sahih ve hasen hadislerin ikisi içinde kullanılır. Yani şu hadis sabittir dendiği zaman, e, hasen veya sahih hadis kastedilir veya mücevvet dendiği zaman. Şimdi hasen hadis neymiş? Hangi özellikleri taşıması gerekiyor? haz ve illetten uzak. Evet. Kesiksiz rivayetler. Kesin isnadının muttasıl olması yani. Evet. Gizli kusuru olmayan. İllet gizli illet kusuru olmayan hadisler. Hasan hadisler kaça ayrılıyordu? 2. Ke, 2 bunlar? Ke, Kendiliğinden hasen. Yani hasen lizatihi. Bir, Bir de hasenli gayrihi. Hasen hadislerin hükmü neydi? Mesela Hasen hadisle amel edilir mi? Evet. Aynı sayı hadis gibidir. Evet. Yani hükmü sahihle aynıdır. Peki Hasen hadisin sayı hadisten farkı neydi? Hafıza kusuru. Adalet konusunda değil, zapt kusuru. Hasen hadisle ile sahih hadis birbirine uyuşmadığı zaman ne yapılır? Uyuşmadığı zaman sahih hadis. Evet. Bir hadis hakkında, bir tane isnadı olan hadis hakkında sahihun hasenun veya hasenun sahihun dendiği zaman ne anlaşılır? İsnadı hem sahih hem hasen. Ceydi. Evet. Cehid, sahihin karşılığı. Sahih anlamında ceyd. nasıl? Hasen. Sahihun, hasenun veya hasenun, sahihun denildiği zaman ve hadisin bir tek isnadı var. O zaman ne yapılır? Ne anlaşılır yani? Eğer hadisin tek isnadı varsa bunun sahih mi hasen mi olduğuna tam karar verilememiştir. Orada tereddüt vardır. Ve bu hadis sahih hadisten derece bakımından daha düşüktür. Sahih hadisten daha düşüktür. Yine etme bakımından, hüküm bakımından sahihle aynıdır. Fakat sahihten sonra gelir. Peki hadisin birden fazla isnadı var ve ona hasenun sahihun veya Sayyun hasenun deniliyor. O zaman ne anlaşılır? Bir rivayetin birisi sah sahih isnatta, birisi hasen isnatta gelmiştir. Peki sahihten yukarı mıdır, aşağı mıdır bunun derecesi? Aşağıda, Aynen. Sahihten daha üstündür bu. Çünkü birden fazla tariki var. Daha kuvvetli. Rivayet yoluyla kuvvetlenmiş. Birisi sahih gelmiş, birisi hasen bir isnatta gelmiş. Bu iki tarik tek başına sahih gelen isnattan daha kuvvetlidir. Rivayet yolları kuvvetlendirmiş çünkü birbirini. Birden fazla tariki varsa böyle. Ama bir tane tariki var da ona sahihun, on, hasenun on diye iki tabiri birden kullanılıyorsa o zaman sahihin altındadır. Tereddüt var çünkü orada. Sahih mi hasen mi diye. Tek bir isnat hakkında. Hadisin senedi için verilmiş bir hüküm metni de ilgilendirir mi? Metnini de hükmetmeyi gerektirir mi? Senedine, senedine. Hasenül isnat deniliyor. Veya sahihül isnat deniliyor. Burada hüküm Burada hüküm sadece hadisin isnadına verilmiş. Hadisin isnadı sahihtir diyor. İsnat diyor bak o da. Sahihül isnat. Veya hasenül isnat. Isnadı hasendir. Isnada veriyor hükmü, metne değil. Ama hadison sahihun Hadithun, hasenun dediği zaman hem metni hem isnadını hasen veya sahih diye hükmetmiş. Hasen hadisler en çok hangi kaynaklarda bulunur? Ebu Davud Nesai. Peki hasen hadisler için kullanılan diğer terimler nelerdi? Ceyyit, sahih hadisler hakkında. Salih. Kavi, sahih hadisler hakkında kullanılıyor. Maruf, münkerin zıtlı olarak. Mahfuz, şazın zıttı olarak. Mücevvet ve sabit, sahih ve hasen hadislerin ikisi içinde kullanılır. <gülüyor> Salih yine e, hasen anlamında hasen veya sahih ikisinde ifade eden bir kelime. Şimdi konu zayıf hadisler. Hasen hadisleri anlaşıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Sahih ve hasen hadislerin vasıfları bulunmayan hadislere zayıf hadisler denilir. Sahihin şartlarını saymıştık değil mi? Hasenkileri de saymış olduk haliyle. Bu özelliklerden biri bulunmayan hadise zayıf hadis denir. Mesela neydi sahîn şartları? Öncelikle ittisali senet, Peygamber esat kadar kesintisiz bir isnad olmaz. Bu kesinti varsa bakıyoruz hasen tarifinde böyle bir şey yok. Kesinti varsa o hasen de olmuyor. Derhal zayıf hadise giriyor. İkinci şarta geldik. Adaletur Ravi. Ravinin adil olması. Yani dindar olması. Ee, Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarından sakınan birisi olmaz. Eğer burada bir kusur varsa bakıyoruz Hasen'e. Hasen'de, Hasen'de de bu şart taşıması lazım. O yüzden hemen zayıf kapsamına giriyor. Üçüncü şart Vaptur Ravi. Yani hafızasının ezberinin iyi olması. Bu şart yoksa Hasen'e bakıyoruz hemen. Hasen'de bu şart olmayabilir. O halde sadece bu kusuru varsa o hasen hadis kapsamında. Geçiyoruz dördüncü şarta. Neydi? adem Şuzuz şaz olmaması. Yani kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalif rivayette bulunmaması. Eğer kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalif rivayette bulunmuşsa o hadis şazdır evet. ve e, hasen inmez direkt zayıf olur şahsı hadis zayıftır. Bütün rahileri güvenilir olsa dahi. Kendisinden daha güvenilere muhalefet ettiği için, aykırı düştüğü için direkt zayıf kategorisine düşer şahsı hadis. Beşincisi ademül ille illet taşımamaz. İllet varsa ne sahihin şartında, şartına uyar bu ne hasenin şartına uyar. Ona muallel hadis denir. İlletine göre e, zayıf hadis kategorilerinden birine dahil olur. Şimdi hadis, e, sayı hadisin ravileri adaletlidir. Yani dindarlığı. Zapt yönünden, ezber yönünden kusursuzdur. Şaz olmaktan uzaktır. Gizli bir kusurla illetli değildir ve isnadında kesinti yoktur. Sayı hadisin şartı bu. Evet, bunlardan biri eksilince... Zapt dışında biri eksilince zayıf hadis derecesine düşüyor. Zapt yönünde kusur varsa ezber kötülüğü gibi bir şey varsa hasen derecesine düşüyor. İşte bir hadiste bu saydığımız sahih veya hasen hadise ait şartlardan birisi veya birkaçı yoksa o hadise zayıf hadis denir. Zayıf hadisler sahih veya hasen hadislerde bulunması gerekli özelliklerden birinin veya birkaçının bulunmamasına göre çeşitli derecelere ayrılır. Bunlardan her birine değişik isimler verilmiştir. Sayıları konusunda verilen rakamlar da değişiktir. i̇bn Salah 49 çeşit, Iraki 42 çeşit, Münavi ise 81 çeşit zayıf hadis bulunduğunu söylemişlerdir. Ancak bu sayı kabaraklı bir zayıf hadise değişik isimler verilmesi yönüyledir. Zayıf hadislerden 10-15 kadarı hususi özel isimler almıştır. usul hadis alimlerinin tarifinde birlik gösterdikleri bu zayıf hadis çeşitleri, Gerek isnatta kopukluk bulunması, gerekse ravide adalet ve zap şartlarının olmaması gibi sebeplerle meydana gelmiştir. Biz bunların üzerinde ayrı ayrı duracağız. Zayıf hadislerin hükmü konusunda belli başlı üç görüş vardır. Birincisi, zayıf hadislerle hiçbir şekilde amel edilmez. Bizim tercihimiz de bu. Bukhari, Müslim, Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi, i̇bn Hazm gibi İslam alimleri bu görüştedir. Bukhar ve Müslim'in sahihlik şartları, sahihlerinde hiçbir zayıf bulunmaması bunu gösterir. Onların koştuğu şartlar ve onların kitaplarında hiçbir zayıf hadis bulunmaması bunu gösterir. İkinci görüş, zayıf hadislerle amel edilir görüşüdür. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'in bu görüşte olduğu söylenir. Çünkü her ikisi de zayıf hadis. Yani rey yoluyla, iştahat yoluyla, e, ulaşılandan daha sağlam olduğu görüşündedirler. Ancak burada e, şunu açıklamamız zaruridir. Ahmet bin Hanbel zayıf hadisi reye, şahsi görüşe tercih ederim dediği bunda kastettiği Hasen hadisleridir. Çünkü Hasen diye ayrı bir e, tabir onun döneminde yoktu. 3. Zayıf hadislerle akaid ve hükümlere ait olmaksızın Birinci şart, yani bunu e, bu görüşte olanlara göre birinci şart, akide ve hükümlerle ilgili olmayacak. Vaz, vaz yani nasihat, öğüt, fedail yani faziletler, kısa gibi konularda şartlı olarak amel edilebilir. Hafız ibn Hacer al Askalani, zayıf hadislerle amel edebilmek için gerekli şartlar şu şekilde tespit etmiştir: Bir, zayıf hadis, faziletler gibi akide ve ahkama ait olmayan bir konuda olacak. Yani o hadis ne bir şeye itikat etmeye sebep olacak ne de e, helal haram gibi hükümlerle ilgili bir meselede de olmayacak. Bu şart üzerinde bütün alimlerin ittifakı vardır. İkincisi, zayıf hadis yalancı, yalancılıkla itham edilen, fuhşu galat yani çok hata yapan bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadis gibi ileri derecede zayıf olmayacak. Üç, Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetten çıkarılan delillerle ortaya konmuş ve amel edilen bir asıl hüküm veya kaidenin içine girecek, yeni bir hüküm koymayacak. Dört, amel edilirken kesinlikle peygamberi ait olduğuna inanılmayıp ihtiyatla kabul edilecek. Burada şöyle bir örnek verelim. Zayıf hadis, mesela duha namazı, kuşluk namazı. Şayet zayıf hadisle sadece zayıf hadisler bahsetseydi duha diye bir namazın olduğundan onunla amel etmek caiz olmazdı. Onunla amel edemezsin. Neden? Her ne kadar fazletli bir ameli ortaya koysa da hükümdür bakın bu. Olmayan bir ameli ortaya koymuş olurdu. Ama bakıyoruz ki duha namazı, kuşluk namazı sayı hadislerde sabit. Zayıf hadis sabit olan bu namazı eğer 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat kılmak şöyle faziletlidir diyorsa yine bununla da amel edilemez. Çünkü sabit olan bir ameli rekat tayin ediyor. Bu da hükümdür. Bunda da amel edilemez. Peki de amel edilebilir? Amel edileceği yön şu. Eğer işte duha namazı sabit. Diyelim 8 rekat kılınması da sabit. Duha namazı kılana şöyle şöyle ecir vardır diyorsa bu zayıf hadis. Çok zayıf olmayacak. Çok zayıf olmayacak. Ama zayıf bir isnatla geniş bir illeti var. Bundan dolayı bu hadisle amel edilebilir. Çünkü hüküm yani o amel sabit. Rekatları sayı hadislerde sabit. Sadece bunu kılmaya teşvik ediyor. Bunun gibi. Bu şekilde amel edilebilir. Diğer bir şartı bunun Peygamber aleyhisselatü Vesselam nispeti caiz değil. Yani şöyle kıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle fazletler vaat ediyor diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilmeyecek bu. Zayıf olduğu mutlaka belirtilecek. Misal. Dinde hadis rivayet etmeye teşvik edilmiş midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden bir ayet dahi olsa, bir söz dahi olsa, bir cümle dahi olsa rivayet edin diyor. Başka bir rivayette Allah yüzünü nurlandırsın benden hadis rivayet edin diyor. Değil mi? Bu sabit. Fazileti de sabit. Birisi mesela bir sürü tarikten şöyle bir hadis var. Kim ümmetime 40 hadis ezberleyip naklederse bir rivayette diyor ki e, alimlerle beraber haşredilir. Bir rivayette peygamberlerle beraber haşredilir. Bir rivayette e, şefaatim ona ulaşır. Bunun gibi bir sürü faziletler sayılıyor. Bununla amel edilebilir. Yani bununla insanlar teşvik edilebilir. E, bu zayıftır ama diyerek. Ama burada bakın şu tayinde bulunamazsın. 40 hadis. İlla 40 hadis rivayet edeceksin diye böyle bir şart koşamazsın. Sayıla sınırlandıramaz. Çünkü bu sayı sınırı sayı hadislerde gelmemiş. Bu yüzden mesela İmam Nevevi'ye bakıyorsun ne? 40 hadisine 40 tane yok orada hadis. Kaç tane var? 42 tane var. Yani bir bidat olmasın diye iki tane fazladan rivayet etmiş Allahu Alem. Yani bir, belli bir sayıda sınırlı olmasın diye. Çünkü bu sayı sınırı ancak e, böyle bir fazilet için sayı sınırı ancak nebiyle eslat ve samdan sabit olması lazım. Ahkam ve akide konularında olmamak üzere zayıf hadislerle bu şartlar altında amel etmenin caiz olduğunu söyleyenler faziletler tergip ve terhip yani teşvik etme sakındırma vaz konularındaki hadislerde pek fazla titizlik göstermemişlerdir. İbn Abdilber bu konuda şöyle diyor. Fedail yani fazletlere dair hadislerde şer'i delil olarak kullanılan hadislerde gösterilen titizliğe ihtiyaç yoktur. Hakim Nisaburi el Amberi'den naklederek şunları söyler. Bir haber helali haram göstermeyen, harama helal demeyen, bir kesin hükmü zannına dayanan bir hüküm saymayan şekilde sabit olmuşsa ve o haber tergip ve terhip yani teşvik etme ve sakındırma konusundaysa üzerinde çok durulmaz. Ravilerini tenkitte ise gevşek davranılır. Meşhur Beyhaki de İbnül Mehdi'den nakleder. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden helal haram gibi ahkama ait konularda bir hadis rivayet ettik mi? İsnatlarını titizlikle inceler, işi sıkı tutarız. Ama faziletler sevap veya ahiretteki ceza konusunda rivayette bulunursak isnatlarla kolaylık gösterir, ravilerini tenkitte ölçüyü gevşetiriz diyor. Yani bu dediğim huslarda. Kavaydut tahtiste e, Cemalettin Kasimi bunları nakletmiştir. Bazı İslam alimleri ise zayıf hadisin kesinlikle peygambere ait olan hadisler gibi değil, ihtiyatla rivayet edilmesi gerektiği görüşündedirler. Böylelerine göre zayıf bir hadis, Kale Resulallah, kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi kesinlik bildiren sözlerle değil, Ruvye Anhu, ondan rivayet olundu. Belâganâ anhu ondan bize ulaştı veya nukile anhu ondan nakledildi veya buna benzer şüpheli ifadelerle rivayet edilmelidir. Rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Yani bu şekilde söylemek lazım bu hadisleri. Zayıf hadisler senet, isnat, metin, ravi ve rivayet yönünden taşıdığı kusurlara göre çeşitlidir. Bunlardan her birinin zayıflık derecesi de aynı değildir. Şimdi zayıf hadisleri senedindeki kusur yüzünden zayıf olanlardan başlamak üzere ayrı ayrı ele alalım. Bir, mürsel hadisler. Zayıf hadisin en meşhur olan mürsel hadisler, tabiinin sahabiyi atlayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi veya şöyle yaptığı gibi buna benzeri ifadelerle doğrudan doğruya peygamberden naklettiği hadistir. <gülüyor> mürsel hadisin zayıf olması, İsnattan sahabinin atlanmasıyla raviler zincirinde kopukluk meydana gelmesi yüzündendir. Tabiinin sahabiyi atlayıp hadisi peygamberden rivayet etmesine irsal denilir. Böyle hadislerine de mürsel denilir. Mesela Said bin el-Müseyyep'ten Nebi ve vesselamın canlı hayvan karşılığı et satışını yasakladığı rivayet edilmiştir. Kimden rivayet ediliyor? Tabi, tabi. Said bin el-Müseyyep tabiinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvan karşılığı et satışını yasakladı diyor. Arada bak sahabeyi hangi sahabeden aldığını zikretmemiş. Hadisin isnaına dikkat edilirse derhal Said bin Müseyye bin tabi olduğu ve peygamberi görmedi halde bu hadisi kendisi doğrudan doğruya peygamberden rivayet et, e, ettiği anlaşılır. Dolayısıyla sabi atlamış hırsal yapmıştır. Hadisi de bu yüzden mürsel olmuştur. Ata bin Yasar. Rahmetullahi Aleyh'den şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul hastalandığında Allah ona iki melek gönderir. Bakın ziyaretçilerine ne diyor buyurur. Onlar bakarlar ziyaretçileri geldiğinde Allah'a hamd ve sena ediyor. Allah en iyi bilen olduğu halde hemen ona ulaştırırlar. O zaman Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kulumun ölmesini takdir etmişsem cennete koymam onun üzerindeki hakkıdır. Eğer sağlığına yeniden kavuşturursam... Beden ve kanını daha hayırlı bir beden ve kanla değiştirmem ve günahlarını bağışlamam okulmun üzerimdeki hakkıdır. Bunu İmam Malik muhatada rivayet etmiştir. İmam Malik'in rivayet ettiği bu hadis de aynı şekildedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahabi değil, doğrudan doğruya tabi olan Atab'in Yesar tarafından rivayet edilmiştir. Hadis alimleri, mürsel hadisleri birkaç dereceye ayırmışlardır. Bu derecelendirmeye göre en makbul mürsel hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis dinlemiş olan bir sahabinin mürselidir. Yani bu bu mürsel sahiptir. Sahabinin mürseli ne demek? Bir düşünün. Nasıl olabilir sahabinin mürseli? Aynı Mesela örnek vereyim. Ebu Hürer radıyallahu anh Hayber'den Müslüman olmuştur. Hayber'den sonra Müslüman olmuştur. Hayber'den önceki bir olayı anlatıyor. Yani Müslüman olmasından önceki bir olayı anlatıyor. Bunu mutlaka bir sahabiden işitmiştir. Ama bu sabi belirtmiyor. Sahabi mürselinde bu hiç önemli değil. Sahabiden gelmesi yetiyor bizim için. Çünkü sahabenin hepsi aduldür. Anlaşıldı bu değil mi? Yani sabi ister mürsel yapsın, ister kendi işittiğini söylesin hiç fark etmez. Sabiden gelmesi yeterli çünkü sabilerin tamamı güvenilirdir. Sonra yani bu dereceden sonra ondan hadis işitmemiş olan sabinin mürseli. Sonra muhatramundan birinin mürseli. Ha bakın şurada. ondan hadis işitmemiş olan sabinin mürseli. Peygamberden hadis işitmemiş sabi. Bakın sıralamayı düşünün. Az önce bakın Ebu Hureyre hadisini zikrettik değil mi? Ebu Hureyre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis dinlemiş birisidir. Ama Peygamber ve Vesselam'dan hiç hadisi işitmemiş sabi de olabilir. Sadece görmüştür. Mesela Veda hacında görse hacda görmüştür. Hutbesini belki dinlememiştir. Bunun gibi misal olarak söylüyorum. Sadece görmüş. Böyle birisinin mürseli, yani kendisi işitmese bile başka bir sabiden yapmıştır bu rivayet. İşitmiş olandan daha alt derecededir ama. Ondan sonra Muhadramundan birinin mürseli. Mesela Muhadramınlardan kim vardı örnek? Mesela. Muhadramın kimdi? Allah Cahiliye ve, ve, ve Asr-ı Saadet döneminde yaşadığı halde Allah Resulü ile görüşmemiş kimse. Tabi Müslüman. Böyle birinin mürseli Üçüncü derecede, yani sahabenin, işten sahabenin mürseli, hadisi işitmeyen sahabenin mürseli, sonra muadramunun mürseli. Daha sonra Said bin el-Müseyyep gibi sika, güvenilir tabiilerin mürseli, daha sonra diğer tabiilerin mürseli gelir. Yani burada kastımız şu, Said bin el-Müseyyep mesela ee, tabiinden, Mesela hasan el Basri'nin mürselleri zayıf kabul edilir. Yani daha düşük seviyede kabul edilir Said bin Müseyyep'ten. Neden? Çünkü Said bin Müseyyep sadece güvenilirlerden rivayet ederdi. Buradaki zayıflık şundan. Bunu tabiinden mi rivayet ediyor, sabiden mi rivayet ediyor? Bu bilinmiyor. Yani Said bin Müseyyep rivayet ettiği hadisi acaba tabiin vasıtasıyla mı işitti yoksa doğrudan sabiden mi işitti? Bunu bilmiyoruz. Hasan-ül Basri'ye gelince güvenilir bir tabiinden mi işitti, güvenilir olmayan bir tabiinden mi işitti belli değil. Yoksa sabedenmişti. Bu da belli değil. İsmini vermediği sürece Hasan Basri'nin eee irsaline çok güvenilmez. Ama Said bin Müseyyeb'e güvenilir. Çünkü o sadece güvenilir tabiden rivayette bulunurdu. Mürsel hadis denince ilk akla gelen tabilerin mürseli gelir. Ancak burada da gördüğümüz gibi sabilerin mürselileri de vardır. Bir sabiden rivayet edilen söz, fiil veya takriri gösteren bir hadis Sonradan o sahabeden rivayet edilmediği anlaşılan mürsel sayılır. Bu şu demektir. Söz konusu hadisi, sahabi bizzat kendisi peygamberden işiterek veya görerek rivayet etmiş değildir. O da başka bir sahabeden rivayet etmiş, ancak kendisi rivayet etmiş görünerek hadisi aldığı sahabeyi atlamıştır. Hadisi de bu yüzden mürsel olmuştur. Bununla beraber sahabenin hepsi udul, tam adaletli sayıldığı ve rivayetleri çoğunlukla yine sahabeden olduğu için onların mürselleri, Mevsul yani muttasıl, kesiksiz, isnadı kesiksiz sayılmıştır. Mürsel hadisi amel edip etmeme konusuna gelince bu konuda değişik görüşler vardır. Bunları üç ana grupta toplamak mümkündür. 1- Muhaddislerin çoğunluğuna göre Mürsel hadis zayıftır. Sahabe mürseli dışındakiler tabi. Onunla ihticaç, hüküm çıkarma yapılamaz. İmam Nevevi bu konuda şöyle der. Hadisçilerin cumhuruna, Fıkıh ve usul alimlerinin birçoğuna göre mürsel hadis zayıftır. İmam Müslim de aynı kanaattedir. Bizim görüşümüzün aslına ve haberler ilmi ustalarının görüşüne göre mürsel rivayetler hüccet değildir demiştir. Müslim mukaddimesinde söylüyor bunu. Mürsel hadisi zayıf sayıp onunla hüccet getirmenin caiz olmadığını söyleyen alimlere göre zayıflık mahfuz yani ismi söylenmeyen ravinin bilinmeyişi yüzündendir. Çünkü bu ravi sahabi olabileceği gibi tabi de olabilir. Sahabi ise ne hala Mesele yok. Tabi ise sıka olabileceği gibi zayıf da olabilir. Çünkü sahabi de zayıflık gibi bir şey söz konusu değil. Ama tabi, tabiinden olan zayıf olabilir. Zayıf bir ravi olabilir. Sıka ise hadisi ya bir sahabiden almıştır ya da başka bir tabiiden. İkinci ihtimale göre tekrar eski ihtimale dönülür ve iş uzayıp gider. Bu sebeple mürsel hüccet değildir. Sahabi mürseli dışındakileri tabi. İkincisi, ikinci görüş, Mürsel hadisle kayıtsız şartsız hüccet getirilebilir görüşü. İmam Ebu Hanife, meşhur olan bir rivayete göre İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel bu görüştedirler. Bunlara tabi olan hadis, fıkıh ve usul alimleri de aynı görüşü benimsemişlerdir. Mürsel hadislerle kayıtsız şartsız amel edilebilir görüşünde olanların dayandıkları delil şudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam övmüş, İnsanların en hayırlısı yaşadığım devirde yaşayanlardır. Sonra onları takip eden tabiiler. Sonra da onları takip edenler. Tabi'in gelir buyurmuştur. Onun bu sözünde tabiilerin iyiliklerine şehadet vardır. Sahabiyi isnadında atlayan tabi ya adaletli olur ya olmaz. Eğer adaletli değilse hadisiyle irsalinden dolayı değil de adaletli olmadığı için amel edilemez. Yoksa yok eğer adaleti tam ise kendisiyle peygamber arasındaki vasıta olan sahabiyi Adaletinde bir tereddüt olmadığı için atlamayı caiz görmüştür. Sıka, güvenilir bir tabiinin yine sıka olan sahabeden rivayet ettiği bir hadis, mürsel olarak rivayet etmesi şu üst sebepten, yani sahabenin ismini zikretmemesi şu üst sebepten ileri gelebilir. Ya tabiin hadisi hepsi de sıka olan çok sayıda kimselerden almıştır. Hadis kendisine göre sahiptir, Sıhhatine itimat ettiğinden şeyhi olan sahabeyi atlayıp hadisi irsal etmiştir. Ya hadisi kendisine kimin tahtis ettiğini unutmuştur. Bu durumda yalnızca metni bilmektedir. Asıl usulü yalnız sıkadan rivayet olduğu için de hadisi mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani sadece güvenilir ravilerden rivayet ettiği için e, mürsel rivayet etmekte sakınca görmemiştir. Üçüncü ihtimal hadisi rivayet kastıyla değil müzakere veya bir fetva vermek için söylemiştir. Böyle bir durumda maksat senetten çok metin olduğundan Hadisi peygamberden irsal yaparak rivayet etmiştir. Mürsel hadisle ihticaç ancak adıt bir rivayetle desteklenmesi halinde caizdir görüşü. Ki bizim tercihimiz de budur. Yani usulün genel gösterdiği budur. Destek rivayet varsa. Bu da İmam Şafii'nin görüşüdür. Mürsel hadisle ihticac etmeyi caiz kılan adit yani destek rivayet ise aynı hadisin kesiksiz bir senetle veya başka bir tarikten yine mürsel olarak rivayet edilmesi yahut da onunla bir kısım sahabelerin çoğunlukla alimlerin amel etmiş olmasıdır. Şimdi mesela ee, tesettürde ölçüler diye bir çalışmam var. Yani onu eğer incelediyseniz orada bir tane bu şekilde bir delil getirdik. Misal, eee Müca, mücadele Suresi'nin Mümtahine Suresi'nin 12. ayetinin tefsirinde e, kadınlardan biat alınma şartları zikredilir. Zayıf bir muttasıl isnatla Peygamber Aleyhisselatü kadınlarda kadınlardan biat aldığı, e, bu biatlar arasında yabancı erkeklerle konuşmamak şartının zikredildiği geçer. 2-3 tarikten sahih Mürsel isnatlarla yani e, tabiine kadar ulaşan sahih isnatlarla e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde biat aldığı geliyor. Bu tarifler birleştiği zaman bu hadis ilim ifade eder. Delil olur yani. İşte adıtlarla bakın hüccet oluyor Mürsel hadis. Adıt rivayetleriyle. Destek rivayetleriyle. Mürsel hadislere ayrılmış Birkaç kitap ismi zikredelim. Sünen sahibi Ebu Davud'un Kitabul Merasili, İbn Bi Hatim er-Razi'nin Kitabul Merasili, El Ala'inin Cami'ut Tahsil fi Ahkamil Merasil kitabı, Muhammed Hasan Hitun'un e, muasır yazarlardan, son dönem yazarlarından El Hadisul Mürsel kitabı. Yine e, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı tarafından ...yayınlanan bir kitap var ama o işin ilmi yönüne dönük... ...Selahattin Polat tarafından hazırlanmış. Selahattin Polat mıydı? İsmi yanlış hatırlayabilirim. Mürsel hadisler ve delil olma yönünden değeri diye... ...sırf mürsel hadisler üzerine ilmi bir araştırma. Evet, zayıfın ikinci çeşidi... ...mürsel hadisler anlaşıldı değil mi? Zayıfın ikinci çeşidi munkatı hadisler... Munkatı kesilmiş, kesik demektir. Kata'a kökünden gelir. Inkıta kesinti demek. Munkatı kesintili demek. Munkatı hadis ise isnadında bir ravisi düşen veya kapalı geçen hadistir. Yani bir ravisi düşmüş veya ravisi belirsizdir. raculin. Misal. Raculin ama hangi adam bu? Bir adam rivayet etti bana. Bu inktaya gösterir. Munkatı hadiste Mürsel gibi isnadındaki inkıta denilen kesiklik dolayısıyla zayıftır. Ancak Mürsel hadiste sabi atlandığı halde Munkatı da ravi atlaması tabi veya ondan sonraki halkalardan birinde Yahut da birkaçında olabilir. Yani burada bunun Munkatı'nın Mürselden farkı neymiş? Burada atlanan sabi değil sonraki ravi'lerden biri satlanıyor. Eğer ravi atlaması iki veya 2'den fazla olursa peş peşe olmaması gerekir. Peş peşe olursa o daha başka bir tabirle gelecek. Mudal diye biraz sonra gelecek. Munkatı hadisin senedinde ınkıta denilen ravi düşmesi veya kapal geçmesi iki türlü olur. Birincisi zahiri inkıta yani açık kesinti. Ravinin muasırı olmayan bir şeyden rivayet ettiğini ifade etmesiyle. Mesela aynı asırda yaşamamışız. Ben hiç işitmedim birisinden. Yani ben doğmuşum, adam benim doğduğum gün ölmüş. Misal. Veya ben doğmadan önce ölmüş. Ben öyle birisinden rivayette bulunursam, bu açık inkıta, kesin inkıta. İkincisi, hafi inkıta. Yani gizli kesinti. Ravinin muasırı olduğu, lakin görüşmediği. Aynı asırda yaşamış ama hiç görüşmemiş. Görüştüğü halde hadis almadığı, bir şeyhden rivayet ettiğini ifade etmesiyle. Ravi'nin görüşüp hadis rivayet ettiği bir şeyden işitmediği bir hadisi rivayet ediyor görünmesi de gizli kesinti sebeplerindendir. İnkıtay-ı hafi sebeplerindendir. Meşhur muhaddis Abdülrezzak Abdül bin Hammam Es-San'ani, meşhur musannef sahibi. E Şu örnek onun kitabındandır, munkat hadise. Süfyan-ı Sevri'den, o Ebu İshak'tan, o Zeyd bin Yüsey'den, o da Huzeyfe'den rivayet etmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh demiştir ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Hilafeti Ebu Bekir geçirirseniz iyi olur Çünkü o kuvvetli ve güvenilir biridir Hiçbir koğucunun Kınaması onu Allah yolundan alıkoyamaz Ali'yi geçirirseniz de olur Çünkü o yol göstericidir Doğru yoldadır Sizi de sıratı müstakimde doğru yolda tutar bu hadisin ilk bakışta kesintisiz gibi gözüküyor. Lakin iyice tetkik eden hadis alimleri onun iki yerinden kıta olduğunu tespit etmiştir. Bunlardan birincisi Abdül bu hadisi Süfyanus Sevri'den değil Numan bin Ebi Şeybe'den işitmiştir. İkincisi de Süfyanus Sevri Ebu İshak'tan değil Şurek'ten rivayet etmiştir. Hadisin alimlerce tespit edilen gerçek isnadı şöyle olması gerekirdi. Abdül el bin Ebi Şeybe, Süfyanus Sevri, Şurek, Ebu İsak Zeyd bin Yüsey, Huzeyfe, Nebi Aleyhisselatü Vessal. İsnadın iki yerinde Numan bin Ebi Şeybe ile Şurek atlanmıştır. Yani e, peş peşe olmadığı için ınkıta diyoruz. Şayet bunlar peş peşe olsaydı o zaman mudal tabirine girirdi. İsnadında ravi ismi kapalı geçen munkatıya misal. Ebu Ala, Ebu Ala bin Abdullah bin şehirden rivayet edilmiştir. O iki kişiden. Onlar Şeddat bin Evs'ten rivayet etmişlerdir. Şeddat demiştir ki, Şeddat bin Ev abi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam birimize namazında dua ederek şöyle demesini öğretti. Ya Rabbi senden işlerimde sebat etmeme yardımcı olmanı diliyorum. Allahümme inni es'elüke es tesebbütü fil umur. Bu hadisin senedinde de görüldüğü gibi iki kişiden bahsedilmiş. Kim oldukları açıklanmamıştır. Dikkat ettiniz değil mi buraya? Bak, Ebu Lala bin Abdullah bin Eşşihir'den, o iki kişiden. Ama bu iki kişi kimler? İsimleri yok, belli değil. Bu da ınkıtaya giriyor. munkat hadislerin hükmüne gelince munkat hadis, isnatta ismi söylenmeyen veya kapalı bir şekilde geçen ravinin meçhulül hal oluşu. Hali bilinmiyor. Yani durumunun bilinmeyişi yüzünden zayıftır. Merduttur. Merdut hadisler kapsamındadır. Onunla hiçbir şekilde hüccet getirilemez. Üçüncüsü, mürsel dedik, munkatı dedik. Üçüncüsü ne olabilir? Az önce geçti. Mu'dal hadis. Mu'dal. Senedinde birbiri arkasına iki veya daha fazla ra ravinin düştüğü hadislerdir. Mu'dal hadisler munkatıdan daha kapalıdır. Mu'dal'de de ravi düşmesi vardır. Bu yüzden onun munkatı hadisin bir çeşidi sayanlar olmuştur. Her mu'dal aynı zamanda mukatıdır, Fakat her mukatı mu'dal değildir. Çünkü... Her ikisinde de ravi düşmesi vardır. Ancak mudalde ravi düşmesi peş peşedir. Mesela kıyamet günü adama şöyle şöyle yaptın denir. O ben yapmadım der de ağzı hemen verir. Bunu El-Bâisül Hadis'te, e, Hasis'te örnek verilmiş. El-Ameş'in eş rivayet ettiği bu hadis mudaldir. Çünkü eş hadisi rivayet ettiği Enes ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senette söylenmemiştir. Bakın rivayet şu şekilde. Anil Ameş, Aniş Şabi gale Ameş'ten o Şabi'den dedi ki yuqal yuqalun lirrical e yuqalun Yani hadise başlıyor direkt. Gale <gülüyor> diyor. Ne Enes bin Malik rivayet ediyor. Yani Sabii'yi de zikretmiyor burada Şabi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da zikretmiyor. Acaba kendi sözü mü? Peygamber Aleyhisselatü sözü mü? O da belli değil. Bir başka örnek. Amr bin rivayet rivartelidine göre demiştir ki... Uhud Savaşı'nda bir köle Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın maiyetinde savaştı. Onun yanında savaştı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona... Efendinin savaşa girmene izin verdi mi diye sordu. Köle hayır vermedi dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer öldürülseydin efendinin izni olmadığı halde savaşa girdiğin için muhakkak cehenneme giderdin buyurdu. Bunun üzerine kölenin efendisi şunları söyledi. Onu azat ediyorum ya Allah'ın Resulü. O artık hürdür. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şimdi oldu derdi. Artık savaşa devam edebilirsin. Bu da hakimin marifet Ulumi'l Hadis kitabında mudale verdi bir örnektir. Bu hadise Amr bin Şuayb, Sabi ve tabii atlayıp doğrudan peygamberden rivayet etmektedir. Amr bin Şuaib, normalde babasından, o da dedesinden diyerek rivayet eder. Abdullah bin Amr bin As'ın torunudur. Ama burada direkt Amr bin Şuaib anlatıyor. Bakın, arada birden fazla ravi yok. Bu da Mu'dal'dir. Mu'dal, Munkatı'dan daha zayıftır. Çünkü Munkatı hadisin isnadındaki inkıta, bir ravinin adlanmasıyla olur. Halbuki mudal hadiste ınkıda peş peşe iki ravinin atlanmasıyladır Bu bakımdan mudal hadiste merduttur. Bununla hüccet getirilemez. Dördüncüsü müdellez hadisler. Müdellez hadisler bir ravinin muasırı olup yani aynı asırda yaşayıp görüştüğü fakat hadis almadığı veya Muasırı olduğu halde görüşmediği bir şeyhten işittiğini zannettirecek şekilde rivayet ettiği hadislere müdellez hadisler denir. Misal ben Eyvabi ile aynı asırda yaşıyorum. Siz de bunu biliyorsunuz. Ama ben ondan hiç hadis almamışım, dinlememişim, rivayet etmemişim. Ondan mesela hadis rivayet etmeden çekmişim gitmişim başka bir yere. Almanya'ya geldim size. Diyorum ki bana işte Eyvabi rivayet etti. Ama ben ondan hiç hadis rivayet etmemişim. Bak burada kusur gizleme var. Onunla da görüştüğüm için sanki sahih gibi gözüküyor böyle bir rivayet. Halbuki ben ondan hadis rivayet etmedim. Belki Eybabi'den rivayetim arada başka bir ravi yoluyladır. O ravi zayıf da olabilir, güvenilir de olabilir. Eğer zayıfsa bu zayıflık illeti bakın gizli kalıyor. İşte tedris bu. Veyahut ben Eyüp ile aynı asırda yaşamışım hatta aynı ilçede yaşıyorum ama hiç görüşmemişim. Eyüp rivayette bulunuyorum. Yine aynı durum söz konusu tedlis var yani kusuru gizlemektir burada. Bu tarifi biraz daha açıklayalım. Bir ravi görüştüğü bir şeyden doğrudan doğruya bir hadis almamıştır. Ancak bizzat işterek rivayette bulunmuş gibi ondan hadis nakletmektedir. Veya muasır oldukları halde onunla görüşmemiştir. Ancak ondan görüşmüş ve hadis almış gibi rivayette bulunmaktadır. İşte ravinin görüşüp hadis almadığı bir şeyden görüşmüş gibi ve hadis almışçasına rivayette bulunmasına tedlis, bu şekilde rivayet edilen hadislere hadis hadistendir. Efendim. Hı -hı. Geleceğiz sağ olun. Bu şekilde e, tedlis ile gizlenmiş hadislere müdelles hadis denilir. E, bu izaha göre tedlis aynı zamanda ravi'nin şehini gizlemesi ve hadisi başkasından rivayet ediyormuş gibi nakletmesi manasına da gelir. Şimdi e, tedlisin kısımlarına geleceğiz de. Noktada satıcının satacağım malın kusurunu gizlemesine tedlis denilir. Tekrar edersek içtip görüşmedi halde aksine bir ifadeyle İşitmiş gibi şeyhinden işitmiş gibi hadis rivayet ediyor. Bu sebeple ismini söylemeyip başkasından rivayet ediyormuş gibi görünmeye denir tedlis. Buna yapana da raviye müdelis denilir, rivayet ettiğine müdelles denilir. Tedlis yapan raviye müdelis rivayetine müdelles denilir. Başlıca üç türlüdür bu tedlis. Birincisi isnat tedlisi. Müdelles hadisin tarifinde söz konusu edilen ve hadisçiler arasında en çok görülen tedlis çeşidi budur. Tedlis yapan ravi kesinlikle rivayeti belirten haddesena veya semitu tu gibi ifadeler kullanmaz. Yerine kale an gibi lafızlar kullanarak tedlis yapar. Anne de denilir buna. An işte falandan filandan diye. Yani işitliğini belirten bir ifade kullanmaz. Haddesena, haddeseni eyyup demez mesela. An eyyup der. Veya en eyyup der. Mesela Ali bin Haşrem der ki Bir gün Süfyan bin Uyeyne'nin yanındaydık. Bize gâle zühri diyerek ondan bir hadis rivayet ettiği Kendisine bu hadisi Ez-Zühri'den bizzat işitip işitmediği soruldu. İşitmediğini söyledi Ve şöyle dedi Haddeseni Abdurrezzak an ma'mer ma An-iz-Zühri Yani bakın arada iki raviyi Zikretmiyor. Ama Zühri ile de görüşme şeyi var ihtimali var. Bana Abdurrezzak Ma'mer'den tahdis etti o da Zühri'den diyerek. Süfyan bin Uyeyne ez-Zühri ile aynı asırda yaşamış, onunla görüşmüştür. Ancak ondan hiçbir hadis rivayet etmemiştir. Bu haberde görüldüğü gibi önce gale Zühri diyerek yani Zühri dedi ki diyerek sanki kendi işitmiş gibi naklediyor. İşitip işitmedi sorulunca da ben Abdülrezzak, Abdülrezzak'tan işittim. O Mamer'den, o da Zühri'den işitmiş diyerek şey yapıyor. Bu sefer doğru isnadı veriyor bakın. Buradaki tedlis, Süfya'nın Şeyhi Abdülrezzak'ı ve onun Şeyhi Mamer'i atlayarak hadisi doğrudan doğruya Zühri'den kendisi rivayet etmişçesine nakletmesidir. Buradaki tedlis budur. İkincisi, tedlisin ikinci çeşidi, tedlisu şuyu şeyhlerin tedlisi. Ravinin hadis rivayet ettiği şeyini herkesçe bilinen meşhur ismiyle değil, bilinmeyen bir künye veya neseple anmasıdır. Bu çeşit tetkiste çeşitli gayeler güdülür. Şeyh ya mecruhtur yani cerh edilmiştir, zayıf bir râvidir. Yani çeşitli hatalar yüzünden e, yaralanmıştır. Ravi onu herkes tarafından bilinmeyen bir isim veya künye ile anarak onun kusurunu gizlemeye çalışır. Ya yaş bakımından küçüktür yahut ondan pek çok hadis işitmiştir. Bu hadisleri aynı şahstan, aynı şekillerde rivayetten hoşlanmaz. Mesela düşünün şimdi ben kaç yaşındayım? E, 30 küsur yaşındayım. Şimdi 20 yaşında bir ravi geliyor bana. Bana bir rivayette bulunuyor. Ebu'den bir hadis getiriyor bana. Halbuki ben de Ebu'den e, hadis işitmişim. Ama bu ravinin bu genç ravinin getirdiği rivayeti Ebubeyd'den hiç duymamış. Onu o, o bana ulaştırdı halde ben direkt Ebubeyd'den e, işitmişim gibi söylüyorum hadisi. Ne için? Zoruma gidiyor benden küçük birinden rivayette bulunmak. Bu sebeple gizlemiş olabilir. Veya yani güvenilir olduğu halde bu şekilde gizlemiş olabilir. Veya zayıftır onun kusurunu gizlemek için hadise sayık göstermek için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Bu hadislerin aynı şahıstan aynı şekillerde rivayetten hoşlanmaz işte bu gibi hallerde ravi şeyhini herkesin bilmediği bir isimle anar. Mesela Ebu Bekir bin Mücahit bir hadis rivayet ederken Abdullah bin Ebi Abdullah bize tahdis etti demiştir. Abdullah bin Ebi Abdullah'ın asıl ismi Abdullah bin Ebi Davud'dur. Meşhur Ebu Davud'un oğludur. Ebu Bekir bin Mücahit onu herkesçe bilinen ismiyle değil başka künyeyle anmıştır. Üçüncü şekli, tedlisin üçüncü şekli... ...tesviye tedlisi. tesviye. Düzleme anlamına gelir. Yani torna tesviye derler ya. Seva kökünden gelir. Düz, düz, eşitleme, düzleme. Sıka olan raviler arasındaki... ...bir zayıf ravinin adını atlayıp... ...isnadı bütün ravileri... ...aynı düzeyde sıka imiş gibi göstermek. Tedlisin bunlardan başka... ...birkaç çeşidi daha vardır... Bunlar ikinci derecede kalırlar. Bununla beraber bir bilgi olsun diye isimlerini sayalım. Tedlisül atıf. Ravinin gerçekte işitmediği bir şey ismini işittiğini atfederek söylemesidir. Haddetena fulan ve fulan der. Gerçekte ikinci şeyhden işitmemiştir. Ondan işittiği zannını verecek şekilde gerçekten işittiği birinci şeyh üzerine atfederek söylemiştir. Yani aynı hadisi bana hem Gülhan söylemiş hem Osman söylemiş. Şey, e, Sadece Gülhan söylemiş bana ama Osman'dan rivayet almamışım. Osman Eybabi'ye rivayet etmiş. Eybabi de bana rivayet etmiş. Ben Eybabi'yi burada hiç Osman'dan direkt sanki ben işitmişim gibi Gülhan ve Osman bana rivayet etti diyorum. Yani aynı asırda, yani aynı tabakadan, e, zincirin aynı tabakasını iki raviyle ile kuvvetlendirmiş oluyorum. Ama ben ikincisinden işitmemişim burada kesinti gizliyorum buna tetliisül Atıf deniliyor tetliisüs sukat estafra tetliisüs sukut ravi'nin gerçekle rivayette bulunduğu bir şeyin ismini söyledikten sonra bir müddet susup başka bir isim söylemesidir böylece dinleyenler üzerinde gerçekten işitmemiş olduğu şehden de işittiği zannına uyandırır. Yani bunlar bilginiz olsun diye söylüyoruz bunları, tedlisin bu çeşitlerini. Yoksa e, tedlisin ne olduğunu bilmek yeterli burada. Tedlis muhattisler tarafından tenkide tabi tutulmuş, isnadın da tedlis olan hadislerin reddi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Hükmüne gelince, e, belirttiğimiz gibi muhattisler tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Ancak şiddetli tenkitlerin daha çok isnad tedlisi üzerine toplandığını belirtmek gerekir. İslam alimlerinin ittifaka yakın büyük çoğunluğu isnadında tedlis olan hadislerin reddedilmesi gerektiği görüşündedirler. İmam Şafi tedlis yalanın kardeşidir demiştir. Yani ortada bir yalan söyleme yok ama kusuru gizleme var. Şuyuh tedlisi hadis alimlerine göre mekruhtur. Aslında bir ravi şeyhini bilinmeyen bir isimle söylemekle onu cehaletür ravi Ravinin bilinmeyişi gibi bir tenkit konsaltına sokmaktadır. Çünkü bir muaddis başka isimle söylenen şeyin kim olduğunu kestiremezse hadisini terk eder. Yani meşhur ravinin hadisi terk edilir bilmediğim birisi. Ama bildiğim birisi olursa ya o zayıf bir ravidir ya güvenilir bir ravidir. Güvenilirse alınır, amel edilmesi gerekir. Güvenilir değilse kesinlikle amel edilmemesi gerekir. O, onu arada gizleyerek, yani başka bir künyeyle anarak, kimsenin bilmediği bir künyeyle anarak meçhul konumuna getirmiş oluyor. Yani hakikatte bilinen bir ravi, bilinmeyen bir konuma getirmiş oluyor. Tedlis, zayıf ve mecruh bir ravi, gizlendiği için ağır vebali gerektiren bir eşittir. Evet, beşincisi muallel, illetli hadisler. Bu tür hadislere malül adı da verilir. Muallel ve malül kelimelerin her ikisi de illetli anlamına gelir. Mağlul de, muallel de aynı anlamdadır yani. Dış görünüşü bakımından sahih olmakla beraber bu sıhhati yok edebilecek gizli bir illete sahip olan hadislere muallel hadisler denir. Bir hadisin sıhhatine engel teşkil eden illet çoğunlukla senette olur. Metinde de bulunabilir. Her iki halde de dışarıdan fark edilemeyecek şekilde kapalı olduğundan hadis illetlerini meydana çıkarmak çok zordur. İbnacer diyor ki, illet... ''Hadis ilimlerinin en karışık ve en ince kısımlarından biridir. Bunu ancak Allah'ın parlak bir anlayış, geniş bir hafıza, ravilerin dereceleri hakkında tam bir bilgi, isnat ve metinler hakkında kuvvetli bir meleke bahsettiği kimseler anlayabilir. Bunu Nuhbetül Fikir şerhinde söylüyor. Bununla beraber hadisteki gizli illetleri açığa çıkarmanın bazı yolları vardır.'' Görüşü kuvvetli, mutkîn yani son derece sağlam, hafız bir muaddis hadisin kendisine ulaşan bütün tariklerini bir araya toplar. Her birinin ravilerini inceler. Adalet ve zapt durumlarını gözden geçirir. Bu araştırma sonucu ravinin hadisi tek başına rivayet ettiğini, kendisinden daha kuvvetli ravilere muhalefet noktalarını tespit eder. Böylece ravinin vehmi yani hata etmesi... Mürsel veya munkatı hadisi sağlam göstermesi, hadisleri birbirine katması gibi bir kusurunu ortaya çıkarır. Bunun sonucu olarak hadis hakkında bir hüküm verir. Bu uzman muhaddislerin işi. Hadislerdeki illet çeşitlerine gelince, hadislerin metin ve isnadında bulunan ve hadisin muallel olmasına sebep olan illetleri hakim Nisaburi 10 bölümde toplamıştır. Bunları aynı zamanda muallel hadislere misal vermiş olmak için, bir kısmı örneklerle zikredelim. Bir senet görünüşüne göre sayı olmakla beraber ravilerinden birisinin şehinden işitme yoluyla yani sema yoluyla hadis alıp almadığının bilinmemez. Mesela An İbn Cüreç, An Musa bin Ukhbe, An Suheel bin Ebi Salih, An Ebihi, An Ebi Hurere, An Nebi Sallallahu Aleyhi Hesse. bu isnatlı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve mi şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Çok dedikodulu bir dedikodulu bir mecliste oturan o meclisten kalkmadan önce Subhanekallahum ve bihamdik la ilaha illa enta istafruke ve derse bu şekilde dua ederse o mecliste ettiği dedikodunun günahı bağışlanır. Bu hadisin illetini belirtmek üzere buhar ile müslim arasında geçen bir olayı aktaralım. Meşhur muadis müslim bir gün buharya gelerek Gözlerini öper ve bırak ayaklarını da öpeyim ey üstadların üstadı. Muhaddislerin efendisi hadis illetlerinin tabibidir. Muhammed bin Sellam, Mahlet bin Yezid, İbn-i Musa bin Ukbe, Süheyl babası Ebu Hurere isnadıyla sana bir meclisin kefareti konusunda bir hadis rivayet etmiş. Bunun illeti nedir bana söyle. Bukhari güzel bir hadistir der. Bu konuda yeryüzünde bundan başka bir hadis bilmiyorum. Fakat Maluldür, illeti vardır der. Müslim itiraz ederse de Buhari illeti söylemez. Ancak ısrar edince aynı hadisin Musa bin İsmail, Muheyb, Musa bin Uhbe, Aundin Abdillah isnadıyla kendisine ulaşan tarikini zikreder ve şunları söyler. Bu daha evladır, bu daha iyidir. Çünkü Musa bin Uhbe'nin Suheyl'den bizzat işterek rivayeti olduğu zikredilmemiştir. Bu üzerine Müslim sana buzeden ancak hasedinden eder. Dünyada senin bir mislin olmadığına şehadet ederim diyerek hayranlığını belirtmekten kendisini alamaz. Bakın burada metin sahih ama Bukhari'nin metni, Bukhari'nin isnadıyla gelen sahih. Müslümin ulaştığı isnatta kusuru zikrediyor. Buhari. Bukhari'nin illetlidir dediği hadisin isnadı ile kendi isnadı karşılaştırılırsa şu sonuca varılır. Buhari'nin isnadında Ebu Hureyre radıyallahu an atlanmış hadis bir tabi olan Amr bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir. O halde Müslim'in merfu olarak bildiği hadis aslında mürseldir. Ayrıca Buhari'nin Musa bin Uhbe'nin Suheyl'den doğrudan doğruya işiterek rivayeti olduğu zikredilmemiştir. Söz özründe e, bu sözü üzerinde durulan illettir. O halde bu hadiste iki illet vardır ve muhalleldir. İkinci bir örnek, Sika ravilerin, güvenilir ravilerin mürsel olarak rivayet ettikleri bir hadisin başka bir yoldan müsnet yani isnadı tam olarak rivayeti ve müsnet rivayetin daha sahih görünmesi. Az önceki misal bu illet çeşidinin içinde verilebilir. Açıklamaya dikkat edilirse görülür ki Bukhari'nin rivayetinde Ebu Hureyre atlandığından hadis mürseldir. Bununla beraber Müslüm'ün sorduğu senetle isnadı tam olarak rivayet ediliyor. O rivayet sahih görünüyor. Üç. Üçüncü örnek. Hadisin belli bir sahabi tarafından rivayet edildiği bilinirken yanlışlıkla başka bir sahabeden rivayet edilmez. Dördüncü bir illet örneği. Yine bir sahabinin hadisi olarak bilinirken yanlışlıkla tabiinden rivayet edilmez. Mesela Osman bin Süleyman'dan o babasından nakletine göre Nebi ve Vesselam'ı bir akşam namazında Tuğr suresini okurken duymuştur. Hakim Nusaburi'ye göre bu hadis üç yönden illetlidir. Önce Osman, Süleyman oğlu Osman'dan değil Ebu Süleyman oğlu Osman'dır buradaki. İkincisi Osman'ın yalnızca Nafi bin Cübeyr bin Mutim'den rivayeti vardır. Dolayısıyla babasından rivayeti söz konusu değildir. Üçüncüsü de Ebu Süleyman Nebi ve Vesselam'ı görmemiş ondan hadis işitmemiştir. Bakın bunlar hep illetlere birer örnek. 5. anne yoluyla rivayet edilen bir hadisin isnadından bir ravinin atlandığı aynı hadisin başka bir rivayetinden anlaşılmaz. Yani her an ile rivayet an, filanin, an falan diyerek yapılan rivayet e, illetli değildir. Ama başka bir isnadla e, burada bir tedlis veya ravi atlandı at, anlaşılırsa başka bir isnad vesilesiyle o illetli konuma düşer. Altıncı örnek. Bir ravinin müsnet olarak rivayet ettiği bir hadisin isnadı inkıtalı olarak rivayet edilmesi ve o hadisin inkıtağlı isnatla meşhur olmaz. Yedinci örnek. Bir isnatta ravilerin isimleri düzgün bir şekilde anıldığı halde aynı hadisin başka yönden gelen bir isnadında bir ravinin üstü kapalı geçilmesi. Misal. Ee, diyelim Abdül Rezak Mamer'den o bir tane adamdan, adamın birinden diyerek rivayet ediyor. Aynı hadisi başka raviler başka bir yoldan rivayet ediyor. Mamere getiriyor. Mamere'den alan başka bir ravi. Sonra Mamere'in kendisinden rivayet ettiği o ismi belirtilmeyen adamın ismini belirtiyor. Bunun gibi böyle bir illet. Bir ravi şeyhinden bazı hadisleri işitir fakat bazı hadisleri işitmemiş olabilir. Eğer ravi işitmediği bir hadisi vasıtasız olarak şeyhinden işitmiş gibi rivayet ederse bu da bir illettir. Bu da zaten tedlis kapsamına giriyor. Bir ravinin alışılmış bir senedi olur. Bu senedin ravilerinden birisi belli bir hadisi başka bir yoldan rivayet etmiş olabilir. Fakat ravi farkına varmadan bu hadisi de alışılmış senetle rivayet eder. Bu da bir illettir. Misal genelde şu senet neredeyse ezberlenmiştir. İşte Şafi Malik'den, Malik Nafi'den, Nafi İbni Ömer'den diye. Ama şey hadisi mesela Malik Nafi'den, Nafi misal veriyorum. Abdullah bin Amr'dan diye rivayet ediyor. Dinleyen Ravi de alıştı ya Nafi İbn Ömer diye. Bunu da Nafi İbn Ömer diye rivayet ediyor. Halbuki şeyh bunu söylerken İbni Amr diyor. Bunun gibi bir illet olabilir. Hadisin bir yoldan merfu, başka yoldan mevkuf olarak rivayet edilmesi. Mesela Ebu Süfyan, Süfyan'dan, Cabir bin Abdillah'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rivayet edilmiştir. Kim namaz esnasında gülerse namazı iade eder, abdesti etmez. Bu, bakın burada ne gözüküyor? Merfu gözüküyor. Bu hadisin başka bir yönden rivayeti şöyledir. Ebu Süfyan'dan rivayet edilmiştir. Cabir bin Abdullah'a namazda gülen adamın hükmü soruldu. O namazı iade eder, abdesti de etmez dedi. Burada şu önemli noktaya dikkat etmek gerekir. Bir hadisin birkaç senedi olur da illet bunlardan yalnız birisinde bulunursa hadis o senetle illettedir. Bu illetin diğer isnatlara bir zarar vermesi söz konusu olamaz. Son olarak bir de metindeki illeti misal vererek bu konuyu kapatalım. Müslim'in rivayetine göre Katade Evza'i'ye Enes bin Malik'ten naklen şunları yazmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebubekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Hepsi de namaza Fatiha ile başlıyor. Okumanın ne başında ne sonunda besmeleyi okunmuyorlardı. İbnü's Salah'a göre bir kısım alimler okumanın başında ve sonunda besmeleyi okumuyorlardı kısmını illetli bulmuşlardır. Nitekim hadisin Bukhar ve Müslim'in ittifak ettikleri kısmında bu ifade yoktur. Ayrıca hadisin bu kısmı değişik rivayet edildiği ve aralarında bir tercih yapılmadığı için muzdarip de sayılmıştır. Hadislerin illetlerinden bahseden belli başlı eserler vardır. Bunu ileride buna bu konudan bahsedeceğiz tekrar sizlere verdiğimiz fotokopilerde. İlletlere dair kitapların isimleri de sikrediyor örnek olarak. Muhallel hadis, illet sıhhatini giderdiğinden dolayı tek kelimeyle merduttur. Bunun, bu hüccet getirilemez. Altıncı çeşit muzdarip hadisler. Bazen bir, bazen de birden fazla ravilerden birbirine aykırı şekilde rivayet edilen ravileri adalet ve zat yönünden eşit derecelerde olduğu için aralarında herhangi bir tercih yapılamayan hadislere Muzdarip hadisler denilir. Bu tariften şu anlaşılır. Bir hadisin birbirine aykırı çeşitli rivayetleri vardır. Ravileri adalet ve zapt yönden birbirine yakındır. Bunları birleştirip aralarından birini tercih etmek imkanı yoktur. Bu durumda bu rivayetlere muzdarip adı verilir. Söz konusu aykırı rivayetlerden birisini tercih mümkün olursa, tercih edilene mahfuz, bırakılana ise şaz denilir. Yani... İki raviden birisi birinden diğerinden daha güvenilirse güvenilir olanın rivayeti, daha güvenilir olan rivayeti mahfuz. Az güvenilir olanınki şaz olur. Orada tercih açığa çıkar. Diğeri zayıf olarak kalır. Ama ikisi de eşit. Birini diğerine tercih edemiyoruz. Bu durumda buna ızdırap adı verilir. Itdırap. Muzdarip hadis denilir buna. Isdırap daha çok isnatta bazen metinde olur. Senetteki ızdıraba misal. Ebu Davud ve İbn Mace İsmail bin Uleyye, Ebu Amr bin Muhammed bin Hureys dedesi Hurey'den Ebu Hurere isnadıyla şöyle bir merfu hadis rivayet ederler. Biriniz namaz kılacağı vakit karşısına sütun olarak bir şey koysun. Bir şey bulamazsa bir değnek diksin. Onu da bulamazsa hiç değilse bir çizgi çeksin. Ondan sonra önünden geçen artık onun namazına bir zarar vermez. Bu hadisin ravisi İsmail ve senetteki Hureys üzerinde ihtilaf edilmiştir. Her muhaddis bunlar için ayrı bir şeyler söylemiştir. Bunları birleştirmek, aralarında bir tercih yapmak imkanı yoktur. Bu yüzden bu hadis muzdariptir. Ebu Bekir radiyallahu anhten rivayet olduğuna göre bir gün Nebi aleyhisselatü vesselama Ey Allah'ın Resulü demiştir. Görüyorum ki ihtiyarlaşıyorsun. Nebi ve vesselam şu cevabı vermiştir. Beni Hud suresi ve benzerleri ihtiyarlattı. Bu hadisin isnadında birbirini tutmayan on kadar değişik görüş ileri sürülmüştür. Onu Ebu Bekir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ay Ayşe radıyallahu anhüm müsnedil olarak ananlar, mürsel olduğunu söyleyenler vardır. Bunlar arasında bir tercih yapmak imkansızdır. Bu yüzden hadis muzdariptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve e, Hud ve benzeri surelerin ihtiyarlatma sebebini izahta yine bir birlik yoktur. Kimi alimler bu surette emrolunduğun gibi dost doğru ol, Ayetini ve Allah'ın emretli şekilde doğru olmak çetin bir iş olduğu için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ihtiyarladı demişlerdir. Kimisi de bu ve Kıyamet Suresi gibi surelerde kıyamet dehşeti tasvir olunmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da o korkunç günde günahkarların ne olacağını düşündüğü için ve üzüldüğü için ihtiyarladı demişlerdir. Metinde ızdıraba örnek. Tirmizi, Şureyk, Ebu Hamze, Eşşabi, Fatıma binti Kays isnadıyla şu merfu hadisi rivayet eder. Zenginin malında zekattan başka haklar da vardır. Aynı hadisi İbn Mace rivayetinde tam tersi nedir? Zenginin malında zekattan başka hak yoktur şeklinde geliyor. İkinci rivayet her ne kadar ravisinin zayıflığından dolayı tenkit edilmişse de tevile ve birinci hadisle aralarında birini tercih etmeye imkan yoktur. Bundan dolayı da muzdariptir. Muhalel hadislerin illet sebeplerinden söz ederken misal verdiğimiz hadisin Namazda besmele okunması kısmı da muzdarip örnek gösterilebilir. Çünkü bu bölümün ve arkasında namaz kıldım kısmının değişik rivayetleri de vardır. Hatta besmeleyi okumak, açık ve gizli okumak şeklinde yine ihtilaflı rivayet edilmiştir. Bunlar arasında bir tercih yapılması da mümkün olmamıştır. Muzdarip hadisler, ravilerinin hadisi iyi zapt edememeleri yüzünden meydana gelen rivayet ihtilaflarıyla zayıf olmaktadır. Bununla beraber bazı muzdarip hadislerin metni sahihtir. Izdırabı ise sıkha olan ravilerinin isim veya künyelerindedir. Mesela Bukhari ravileri arasında hem süfyan Sevri hem de Süfyan bin Uyeyne vardır. Her birinden hadis alanlar bellidir. Bunlardan her ikisinden birinden hadis almış olanlardan birisi. Haddeseni seni der. Ama hangi Süfyan? İbn-i Uyeyne mi? Es-Sevri mi? Bu bir ihtilaf konusu olur. Şeyhlerinden de bir sonuca varlamaz. Hadis öylece kalır. Bununla birlikte hadis ravilerinin isim, şöhret, nesep veya künyelerindeki ihtilaflar metnin sıhhatine bir zarar vermez. Neden? İbn-i e de güvenilirdir. Sevri'de güvenilirdir. Yedinci çeşit maklub hadisler. Maklub, değiştirme demek. Kalp kökünden gelen bir kelimedir. Kalp de evlilip çevrildiği için, Rahman'ın parmaklarında evlip çevrildiği için, sürekli değiştiği için Dönmek, değişmek. E, bu yüzden kalp Değiştirilmiş, altı üstüne getirilmiş anlamlarına gelir. Makhlup hadisler, isnadında bir veya birkaç ravinin isim veya nesepleri yahut da metninde bazı kelime ya da cümleleri bilerek bilmeyerek değiştirilmek suretiyle rivayet edilen hadislere denilir. Bu tariflikten anlaşıldığı gibi kalp denilen hadiste değişiklik yapmak senetle veya metinde olur. Kasten yapıldığı gibi yanlışlıkla da yapılabilir. Tarifi daha iyi anlayabilmek için misaller verelim. Senette kalp, isnatta kalp iki türlü olur. Birincisi, ravi isimlerinde takdim, tehir yapar. Mesela, Kâb bin Mürre ismini Mürre bin Kâb şekline getirmek gibi. İkincisi, ravi, belli bir ravinin rivayeti olarak bilinen bir hadisi daha cazip hale getirmek için ravisinin birisini değiştirerek rivayet eder. Mesela, Hammad bin Amr'in Nasibi, Ağmeş Ebu Salih, Ebu Hureyre isnadıyla şu hadisi rivayet etmiştir. Yoldan müşriklere rastladığınız zaman onlara selam vermeye siz başlamayınız. Bu hadisin senedi aslında Suheyl bin Ebi Salih, babası Ebu Salih, Ebu Hureyre şeklindedir. Hammad bin Amr'in nasibi hadisi Suheyl yerine ameyşi koyarak rivayet etmiştir. Metinde kalp, hadisin metnindeki kelime ve cümlelerin yeri değiştirerek rivayet edilmesine denir. Bunun misali, mesela İmam Müslim, ravilerinden birisi İmam Müslim, e, ravilerinden birisi şöyle değiştirmiştir. Altıncısı diye devam eden bir hadis, sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse. Yani Rahman'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulmadığı bir günde, Rahman'ın gölgesinde olacak yedi kişiden biri olarak zikrediliyor bu hadiste. Sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse diye sayılır. Altıncısı. Taberani Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Size bir şey emrettiğimde onu yapınız. Bir şey yasakladığım zaman da gücünüz yettiği kadar ondan kaçınız. Bu hadisin Bukhari ve Müslim'deki şekli oldukça farklıdır. Size bir şey yasak ettiğim zaman ondan kaçınız. Emrettiğim şeyleri de gücünüz yettiğince yerine getiriniz. Bakın bir e, önceki hadiste... Önce emir zikrediliyor sonra yasak. Sonra hadiste ise önce yasak zikrediliyor sonra emir zikrediliyor. Bir de mürekkep kalp denilen iki hadisin senetlerini birbirleriyle değiştirmek vardır. Bu kimsenin bilmediği hadisleri rivayet ediyor dedirtmek gibi bir maksatla yapılırsa hadis uydurmak kadar kötü bir iştir. Ancak mürekkep kalp daha çok herhangi bir hadis hafızının bilgisini kontrol maksadıyla yapılır. Sonra da durum açıklanırsa bir mahzuru yoktur. Bu çeşit imtihanların en çetinlerinden birisi Bağdat alimleri tarafından İmam Buhari'ye tatbik edilmiştir. Buhari Bağdat'a ilk geldiğinde 10 alim anlaşarak onlar tane hadisin senet ve metinlerini birbirleriyle değiştirip teker teker ona sorarlar. Buhari her hadisi dinledikçe ben böyle bir hadis bilmiyorum der. Sonunda 100 hadisi asıl senetleriyle yanlışsız olarak ezberden okur. Hazır bulunanların hayret ve takdirlerini toplar. Ravilerin... Hadislerin senet veya metinlerini değiştirme sebepleri, e, ravi'nin kendisini kimsenin bilmediği hadisleri rivayet ediyor gösterme arzusundan kaynaklanabilir. Bu aynı zamanda bir şeyin kendisinden hadis almaya teşvik arzusundan başka bir şey değildir. Muhaddisler buna sirkat, hırsızlık, yapana da sarık, hırsız demişlerdir. Bir muaddisin hadis bilgisini açığa çıkarma arzusu, bunun örneği Bağdatlıların İmam Bukhari'yi denedikleri, ...ni zikretmiştik. İşte budur. Yani imtihan amaçlı. Ravinin yanılması sebebiyle olabilir. Herhangi bir maksatta değil de... ...yanılmak ve rivayet ettiğini... ...iyice bilmemek yüzünden. Ravi, hadisin... ...senet ve metninde kalbe sebep olabilir. Maklup hadislerin... ...aslını tespit ve o asılla... ...hareket edilmesi gerekir. Sekizincisi... ...şahıs hadisler. Zayıf hadisin... ...sekizinci ana türü... ...şahıs hadislerdir. Şaz hadisin tarifinde görüş ayrılıkları vardır. Fakat muhaddislerin çoğunlukla kabul ettikleri tarife göre şaz hadis, rivayeti makbul olan bir ravinin kendisinden daha makbul birine aykırı olarak rivayet ettiği hadistir. Diğer hadis çeşitlerinde hadisi zayıf yapan sebep senet veya metinde olabiliyordu. Aynı şekilde makbul bir ravinin daha makbul birine aykırı rivayeti de senet ve metin yönünden olabilir. Bu durumda daha kuvvetli birinin rivayetine mahfuz Aykırı rivayete ise Şaz adı verilir. Mesela Ebu Davud, Tirmiz ve İbn-i Mace, Süfyan bin Tariki ile Amr bin Dinar'dan, i̇bn Abbas'ın kölesi Avsece'den, o İbn-i Abbas radyalanmadan şöyle bir rivayette bulmuşlardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adam vefat etti. Arkasında mirasçı olarak kimse bırakmadı. Yalnızca azat ettiği bir kölesi vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam adamın mirasını köleye verdi. Bu hadisi Hammad bin Zeyd, Amr bin Dinar Avsece isnadıyla İbn Abbas'ı zikretmeden Mürsel olarak rivayet etmiştir. Böylece Hammad'ın rivayeti Şaz, Süfyan tarikinden gelen ise mahfuzdur. Neden? Çünkü Süfyan Hammad'dan daha güvenilirdir. Ve burada görüldüğü gibi Süfyan bunu e, İbn Abbas'ı zikrederek muttasıl bir isnadla zikredi, rivayet ediyor. Hammad ise İbn Abbas'ı atlıyor yani Mürsel rivayet etmiş oluyor. Metin aykırılığına, metinde şuzuza misal, Müslim e, Nubeşe'l-Huzeyli'den rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, Teşrik günleri yeme içme günleridir. Hadis bu şekilde sayı olarak rivayet edildi halde, Musa bin Uley bin Rabah, babası Uhbe bin Amir isnadıyla, Arefe günü ziyadesiyle şöyle rivayet etmiştir. Yevm-ü ve eyyam Teşrik, yani Arefe ve Teşrik günleri yeme içme günleridir. Yani Arefe eklenmiş orada. Musa bin Uleyye'nin bu şekildeki rivayeti şahızdır. Yani Arefe'yi eklemesi şahızdır. Abdülvahid bin Ziyad, Ameş, Ebu Salih, Ebu Hureyre isnadıyla şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Birini sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca sağ yazının üzerine uzanıversin. Bakın burada emir var değil mi? Emir var burada. Raviler güvenilir. Abdülvahid bu hadisin merfu yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gibi rivayet etmiştir. Yani kavli gibi rivayet etmiştir. Halbuki birçok sıkar aviler bunun Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir davranışı başka deyişle fiili sünnet olarak nakletmişlerdir. Fiili sünnet olunca müstahap seviyesinde kalıyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam her yaptığını yapmak farz vacip değildir. Müstahaptır. Müstahap'lık ifade eder. İbadet konusunda yaptıkları. Ama kavli olunca ona itaat etmek gerekir. Başka bir delil olmadığı sürece o farzdır. Bu durumda esas rivayet peygamber sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yana üzerine uzanırdı şeklindeyken Abdullah tarafından değiştirilmiş ve Sikhar rivayetlerine aykırı düşmüştür. Şahıs hadis merduttur. Onunla hüccet getirilemez. Ancak karşılığı olan mahfuz rivayetle amel edilebilir. Ve dokuzuncu çeşit münker hadisler. Münker bilinmeyen, inkar edilen demektir. Münker hadis ise çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bazı muhadislere göre Şaz'la aynıdır. Bazılarına göre ise Münker hadis, sıkaravinin ravinin sıka aykırı olarak tek başına rivayet ettiği hadistir. Yahut Sıka olmayanın Sıka olmayana aykırı olarak tek başına rivayet ettiği hadistir. Münker'in karşıtı maruftur. Mesela İbne Ebi Hatim, Hubeyib bin Habib, Ebu İshak, Ayzar bin Hureys, İbn Abbas isnadıyla merfu bir hadis rivayet eder. Her kim namazı kılar, zekatını verir, hacceder, oruç tutar ve misafir ağırlarsa cennete girer. Bu hadis Sika ravilerin rivayetine göre mevkuftur. İbn Abbas'ın sözüdür. Bu şekil makbul rivayete aykırı olduğu için münkerdir. Sıka olmayan ravinin sıka olmayana aykırı olarak tek başına rivayet ettiği hadise örnek Yahya bin Muhammed, Hişam bin Nur ve Babası Urve bin Zübeyir'den, o Ayşe radıyallahu anhadan merfu olarak şu hadisi rivayet eder. Yeşil hurmayı olgun hurmayla birlikte yeğiniz. Çünkü şeytan hurmanın böyle yendiğini görünce gazaba gelir. Bu hadisi Hişam bin Urve'den rivayet eden Yahya bin Muhammed zayıftır. Aynı hadisi Hişam'dan ondan başka rivayet eden de olmamıştır. Tek kaldığı için kalmayan bir ravi münker oluyor rivayet. Münker hadisler zayıftır, merduttur. Onunla değil, karşıt olan marufla amel edilebilir. Yani bilinen şekliyle, rivayetin bilinen şekliyle amel edilir. Ve 10. çeşit metruk hadislerdir. Metruk terk edilmiş, bırakılmış demektir. Hadis terimi olarak yalancık, yalancılıkla itham olunan, yalancılıkla suçlanan, çok yanılma, fısk, gaflet gibi kusurlardan birini taşıyan ravinin tek başına rivayet etti hadislere denir. Metruh hadislerinin rivayeti makbul olan ravilerin rivayetleriyle bir ilgisi yoktur. Yani onlara benzer veya aykırı olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Hadis alimleri Sadaka bin Musa'nın ferkattan onun Murra et Tayyip'ten, onun Ebu Bekir'den rivayetlerini metruh sayarlar. Mesela cennete ne bir hilekar, ne bir cimri, ne de idaresindekilere kötü davranan kimse girebilir. Bu hadisi Sadaka tek başına rivayet etmiştir. Kendisi ve şeyhi Ferkat çok zayıf iki ravidir. Bu sebeple bu rivayet metruh'dur. Metruk hadisin hükmü metruk çok zayıftır. Hiçbir şekilde itibar edilemez. Evet. Zayıf hadis neymiş? Zayıf hadis? Tarifi? Zayıf asit, evet. Evet. Zayıf hadisle amel etmek hakkındaki görüşleri nasıldı? Veya en uygununu söyleyin mesela. Zayıf hadislerde hangi şartlarda amel edilebilir? Amel edilmez. Hangi şartlarda amel edilebilir? Hükümler. Hükümle ilgili olmayan, ile ilgili olmayan, zayıflığı çok şiddetli olmayan hadislerle zayıflığını belirtmek suretiyle sahih hadislere ve Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir metin içermeyecek. Bu şartlarla. Mürsel hadis neye denir? Belki tabinin Tabi sahibi ismini atlayarak yaptığı rivayet. Evet. Mürsel hadisle amel edilir mi? Niye? Şimdi bakın Mürsel çeşit çeşit dedik. Sahabe mürseliyle ile amel edilir. Tabi Mürsellerine gelince irsal yapan raviye bakılır. Mesela Said bin Müseyyep sadece güvenilir kimselerden rivayet ederdi. Buna rağmen bunda yine zayıflık vardır. Yine amel etmeyiz. Başka bir destek gerekir buna. Çünkü Said bin Müseyyep güvenilir bir raviden rivayet ediyor, güvenilir bir tabiden rivayet ediyor ama belki o tabi ona tabiden almadı. Belki de zayıf bir tabiden aldı yine. Bu mümkün değil mi? Bu sebeple bu da bakın zan taşıyor. Bu da zayıftır. Başka bir adıt varsa, destek rivayet varsa o zaman kuvvetleniyor. Munkatı hadis neye denir? Kesik. İsnadı kesik, rabisi değil kesik. Munkatı ile Mürsel arasında nasıl bir fark var? Munkatı ile Mürsel arasındaki fark nedir? Mürsel'de tabi'in sahabe adını atlayarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayette bulunur. Munkatı ise, inkıta yani kesinti ise e, halk. E, rivayet halkasının son ondan sonraki halkalarında rivayet zincirinin ondan sonraki halkalarında meydana gelir. Mudal nedir peki? İkiden fazla ravinin düşmesi. İki veya Beşe iki veya peş iki, iki veya daha fazla ravinin peş peşe düşmesi. Munkatı ile mudal arasındaki fark ne peki? Peşe olmuyor. da Kesindi peş peşe değildir. Ravi düşmesi peş peşe değildir. Mudalda peş peşe. Tedlis neydi? Ve müdellis hadis neye deniyordu? Müdellis. Bir rahim hala asırda yaşayıp ama ondan hadis almayan ve almış gibi yapan kişi. Yani kısaca. Rahim'in yani şeyini gizlemesin. İsnadın kusurunu gizlemek. Hadisin kusurunu gizlemektir tedlis tedlis yapılmış. Rivayete müdelles denilir. Tedlis isnatta olabilir. Tedlisü isnat, tedlisü şühuh olabilir. Değil mi? Başka ne vardı? Tedlisin çeşitlerinde. Tesfiyeti tesviye. He, tesviye tedlisi olabilir. Bir de tedlisü atıf ve tedlisü sukut var. Bilginiz olmaz. halinde. Muallel ne? Muallil veya malul hadis, illet taşıyan, gizli bir illet bulunan hadis, makluup hadis değiştirilmiş, muzdarip, Şarjede tercih sorunu. Tercih sorunu. Yani doğru tercih sorunu yani e, eşit şekilde birini diğerine tercih edemiyoruz. Birbirine aykırı rivayetler var hı hı. ama iki rivayetten birini diğerini tercih edemiyorsun. Eşit raviyelerin günlük eşit. Muzdarip hadis o zaman ne yapacağız? Böyle bir hadis birbirine aykırı iki tane hadis var karşınızda. Birini diğerine tercih edemiyorsunuz. Ne olacak? Yani sahip, yani sen Sayı ise, yani ikisi de sayı isnatlarla geliyor. Ne olacak? Daha yakın İkisiyle de amel edilmez. Muzdarip olan, bakın muzdarip, zayıf türlerinde sayıyoruz dikkatinizi çekerse. Muzdarip hadis, zayıf hadis türlerindendir. Onla amel edilmez. İkisiyle de amel edilmez yani. Evet. Şaz ve Mahfuz ne demekti? Bu mu tarif? Emin misin? Şaz, makbul bir ravinin, kendisinden daha makbul bir raviye muhalif rivayette bulunmasıdır. Şaz hadis budur. Böyle bir durumda daha makbul ravinin rivayetine mahfuz denilir ve onunla amel edilir. Şaz ile amel edilmez. Çünkü şaz hadis zayıf konumuna düşer. Her ne kadar isnadında kuvvetli ravileri olsa da. Peki münker ve maruf neye denir? Tarifi. Zaten zayıfın türlerinden münker. Yani hangi hadislere münker deniliyor? Biraz daha sallama belki çıkar. <gülüyor> Şimdi terim olarak yani e, lukat olarak lukat anlamı olarak bilinmeyen, doğru inkar edilen o metruk münkerden bahsediyoruz. Sıkar abinin münker hadisi. Sıkar abinin ska o sıkar abilere aykırı olarak tek başına rivayet ettiği bir hadistir. Veya sıka olmayanın sıka olmayana karşı tek başına yani buna aykırı olarak tek başına rivayet etmesi. Veya sıkı olmayan ravinin güvenilir raviye aykırı olarak rivayette bulunmaz. Bu hadislere Münker denir. Anlaşıldı mı? Neymiş Münker? Yani bir düşünün. Bakın misal veriyorum. Az önce bir rivayet örnek verdik değil mi? Mal üzerinde, zenginin mal üzerinde zekat dışında haklar da vardır diyor bir rivayette değil mi? Diğer rivayette ne diyor? Zenginin mal üzerinde zekat dışında hak yoktur diyor. Şimdi ikinci rivayeti yapan bak burada bir çelişki var metinde, aykırılık var. İkinci rivayeti yapanın rivayeti, şey ravisi bu metinde tek kalmış. Diğerleri ise birden fazla güvenilir raviye gelmiş. Bunun ravisi güvenilir dahi olsa e, Kendisinden daha çok raviye aykırı rivayette bulunmuş ve tek kaldığı için, yalnız kaldığı için onun rivayetlerine bakılmıyor. Ona münker deniliyor. Maruf olan, bilinen rivayet alınıyor. Yani ispatlanmış rivayet alınıyor. Münker-maruf ilişkisi böyle. Ondan sonra metro hangi hadis? metro hadisler. Metruk terk edilmiş, bırakılmış demek. Bu anlamı bu. Islahta ne demek? Hadis ıslahı olarak metro hadis. Yalancılıkla ve çok Yalancılıkla? İtam edilin. Ya. İtam edilin. Yalancıysa ya. Yani itamı itam bırak. Yalan ispatlanmışsa. O zaten kabul edin. Ne yani? Onun adı ne? Yalan ispatlanmış adamın hadisi uydurmadır zaten. Zayıf kategori değil. Daha beter. Uydurmadır. Yalanı ispatlanan bir ravi ise, yalanı sabit bir ravi ise o hadise uydurma denir. Ama ispatlanmamış yalan ile itham edilmiş, yani onun hakkında zan kuvvetli yalanı var. Böyle birisinin rivayeti metruktur. Yine fıskla günahkar biri ise ravi o metruktur. Düşünebiliyor musunuz? Hafızası çok sağlam olabilir. Diğer bütün şartlar yerinde olabilir bir isnadta. Ama ravisi fasıksa o metruktur. Ondan sonra gafret gibi kusurlar sebebiyle çok fazla yanılan bir ravi. Aşırı derecede yanılıyor. Ee, yani ezber konusunda, hıfz konusunda ciddi. Yani hasen diyemezsin bu hadise. Daha beter şeyler var, yanılgıları var. Feci şekilde karıştırıyor. Yani helali haram, haramı helal gösterecek derecede neredeyse. Karıştırıyor. Böyle bir ravinin hadisi metroktur, terk edilir. Böyle bir hadiste tek kalırsa, tek başına kalırsa terk edilir. Metruktür. Evet, bunlar zayıf hadislerin türleriydi. Böylelikle e, hadislerin belli başlı 10 çeşidini görmüş olduk. Allah izin verirse sahih, hasen ve zayıf hadislere ait ortak terimlerle bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Yani bu bugün işlediklerimiz sadece... Hasen hadislere ait terimler ve zayıf hadislere ait terimlerdi. Bir önceki dersimizde sayı hadis ait terimleri işlemiştik. Şimdi hepsi hakkında ortak terimleri işleyeceğiz bir sonraki dersimizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ve estağfurike ve etubilek.